Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kalbimizi güvence altına almak, Allah'ın yolunda yürüyebilmek için gerekli şeylerden birisi. Bunun içinde kalp bütün merkezi temsil ettiğinden bunun içinde gözden kulaktan vesaireden de bir <gülüyor> altyapı <gülüyor> oluşturulması gerekiyor. Bu altyapıyı gerektiren şeylerden birisi de insanın karın dünyasıdır. Karınla kastedilen mide Karnı insanın bu orta bölgesi içinde işte bağırsakları, midesi, dalağı, böbreğinin bulunduğu bu bölge. Bunları da mide temsil ediyor. Bu midenin güvence altına alınması, kalbin güvence altına alınması demek oluyor. Peki biz hiç gazali okumasak, hiç gazali tanımıyoruz diyelim. Minnacül abidin hiç görmüyoruz. İnsan denen şeyin yiyerek, içerek yani mide doldurarak yaşadığını biliyorsak eğer yani eğer midesini alırsan insanın insan diye bir şey kalmıyor. Bunu biliyorsak eğer Göze giden enerjinin, kulağa çalışması için giden enerjinin, ele gelen enerjinin hep mideden kaynaklandığını biliyorsak eğer. Neden biz midenin önemiyle ilgili bir ön kültürümüz olmasın ki deriz? Hatta derler ki ne kadar tıbbi bir ifadedir bilmiyorum. İnsanın beyni idare ediyor ya ikinci beyin de bağırsaklarmış. Çünkü bağırsak hangi gıda yararlı, hangisi yararsız onu emiyor, e, onu işte uygun yerlere gönderiyor. Böyle enteresan e, bir işlemi varmış bağırsağın, Tıp, tıbba karışmadan bunu böyle bir halk ifadesi olarak kullanıyoruz. İnsan mesela ishal olunca bağırsaklar fonksiyonunu yapamıyor, gelen gıdayı dışarı atıyor, İnsan 2-3 gün sonra ölüyor. Halbuki yiyorsun yiyorsun ama bağırsaklar çalışmıyor. Bunların hepsinden bir sonuca geliyoruz. O sonuç şu. Gazale bizi uyarmasa bile her şeyin mideden döndüğünü biliyoruz. Bilmemiz lazım. Dolayısıyla midesi kontrol edilemeyen bir insanın beyni kalbi de kontrol edilemez. İnsanca olmak için mide kontrolü gerekiyor. Sağlıklı olmak için, ayakta durmak için. Müslümanca hayat içinde midenin kontrol edilmesi gerekiyor. Mideden geçiyor her şey. Herkes bir dilim ekmek için bu dünyada kavga ederken, biz o bir dilim ekmeğin nitelik ve niceliğini, temizliğini ve kapasitesini, helalliğini vesaire ne diyeceksek ele almadan... Müslümanlık, Allah'a giden yolda yürüyüş hayal etmemiz mümkün değil. Meselenin Türkçesi bu. Bu anlayışla yani madem mantık olarak zaten biz midenin önemini anlıyoruz. Şimdi gazaliği hızlı bir şekilde değerlendirebiliriz. Mideyi koru, kalbin korunsun, kalbini korudun mu Allah'a giden yolda hızlanırsın diyor. Formül böyle. El fasl-ı 5. bölümü el batnü karın yani mide ve hifzuhu ve onun korunması. Tumma aleyke Allah. Sonra Allah sana yardımcı olsun. Sana tavsiyem şudur bi hifzil batni ve ıslahihi. Karnını koru ve ıslah et. Mideni koru ve ıslah et. Biz karın desek de mide kastediliyor. Karın o bölgenin adı çünkü. Ve inne ashakku al'a'dâ'i islâhan alel-müctehid. Çalışan için en zor düzeltilecek şey bu midedir. Ve ekseruha muknatan ve şuglan. En çok meşgul eden, yoran da budur. Ve ehabu muvararan ve esran. En çok zarar veren ve etki eden de midedir. Neden? E göz diyorsun, göz mideden enerji, gıda alıyor, enerji alıyor. Kan dolaşmasa sen ölüyorsun. E kan mideden gelen gıdayla ulaşıyor. İşin aslı bu yani. Derenin en başında su, çamur akıyor. Aşağıdan temiz su nasıl bulacaksın? Yani depodaki su asitli su, aşağıdan berrak su nasıl bulacaksın? Gibi kabul ediyoruz lennu'l menba'u vel afetler için kaynak ve kök budur ve menu tehicul umuru fi'l organlara akım buradan yapılıyor min kuvvetin ve da'fin ve iffetin ve ve yani güç kuvvet temizlik ve bir şeyi galip olmak yani üstünlük sağlamak gibi benzeri şeyler cimah bir şeye üstün sağlamak demek. Üstünlük sağlamak. Hepsi buradan sağlanır Bunu zaten mantık olarak da biliyoruz. Fe ki iden, o zaman sana tavsiye ederim. Bi netihi ani'l harami ve şubuheti evvelen. Her şeyden önce haramdan ve şüpheden mideni koruyacaksın. Sana tavsiyem bir. Bunu dedi. Ana kuralı söyledi. Sümme an fudulil helali thâniyen. Ve... İkinci olarak da helalin de fazlasından kaçınacaksın. İn كَانَتْ لَكَ fi ibadetillahi عِبَادَةِ Eğer senin Allah'a ibadet konusunda bir ciddiyetin varsa, himmet bir şeyi ciddiyetle istemek demek. Himmeti düşük insan, ciddiyeti düşük insan demek. Himmeti yüksek insan arzusunu gerçekleştirmesi, ciddiyeti yüksek insan demek. Gazali bu konuyu bitirdi aslında. Şimdi uzun uzun açıklamalar yapacak. Sen gerçekten Allah'a ibadet istiyor musun? Haram ve şüpheden korunacaksın. Bir. iki Helali abartmayacaksın. Peki doktorlar ne diyorlar şimdi? Ne diyorlar? Abur cubur yeme diyorlar. Yani sağlıklı olsun. Ve fazla yeme. kolesterol, gümey Göbeği yağ, yağ bağlar. Tıpta da aynısını söylüyor. de 900 sene önce ne diyor? Şüpheli ve haram yok ve helali abartmak yok. Abartmakla neyi kastediyoruz helalde? Yani bir dilim bir şey yiyorsun o senin açlık ihtiyacını gideriyor. Çok hoşlandığın için bir dilim daha yiyorsun. Arkadaşın ısrar ettiği için bir dilim daha yiyorsun. Burada ben Gazali'nin hafına sığınarak bir ilave yapmak istiyorum. Çünkü bugün mide sorununu çözmemiz gerekiyor burada. Midede savaş var. Millet olarak, toplum olarak midede savaş yapıyoruz. 100 sene önce açlık için bu savaş yapılıyordu. Bir dilim mısır ekmeği bulabilmek için savaşıyorlardı. Şimdi ise midede neredeyse ilave mide yaptıracak insanlar. Yetmiyor. Mide hazmettiremiyor. Böyle bir sırtına bir mide daha takıp oradan böyle yedek kirko gibi böyle sürekli destek verecek yapılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde misafirlikte yenen şeyin fazlası yoktur diye bir kural var. Neden? İnsanlar üç dilim ekmekle kalkıyorlardı sofradan. Misafirliğe gidince bari yoldan gelmiş dördüncü dilimini yesin. Ev sahibi de misafirin hatırı için biraz daha yese Zaten adamlar aç kalkıyorlardı. Bu bir zarar olmazdı. Misafir utanmasın diye biraz daha fazla yiyelim denen bir sünnet var. Var. Bütün sünnetleri göz ardı edip hadislerin inkarına ses çıkarmayanlara bakıyorsun o sünnete sarılıyorlar. Yarım kilo döner yedikten sonra e biraz daha alalım tabi sünnettir itiraz etme sakın. Tabi madem sünnetti bir yarım kilo daha döner. Bu Dinle oynamaktan başka bir şey değildir. Bu sünneti kaldırabiliriz. Bizimle ilgili bir sünnet değil bu. Hastanelere gittiğinde doktor da muayene etmeden çok yemek yemişsin sen dediği bir nesil. Böyle bir sünnete ihtiyacı var mı? Sünnet değil ki bu o zaman. Helalin fazlası bu. Abartısı bu. Bu sebeple rezali okumuş kimseler olarak evlerimizde birbirimizi yeme konusunda kışkırtmamamız lazım. Senin için yaptık bunu yapmasaydın diyebilmeliyiz. Çünkü mesela bu konudaki sünnete uygunlu uygunluğumuz ya da bu sünnet arayışımız kesinlikle e, yani midemizin zevki uğruna büyük bir ideali, sünneti kurban etmekten başka bir şey değil. Bir başka kuralı daha burada zikredebiliriz. Mesela işte ekmek kalıyor. Yanında da tereyağı ve reçel kalıyor. E bunlar israf olmasın. Çok büyük haram israf. Doğru vallahi haram. Allah innehu la yuhhebbul musridin haram işte israfçıları haram olduğu için sevmiyor Allah. Güzel. Ne israf ediyorsun? 100 gram reçel 20 gram tereyağı, 20 gram kaymak. Hakikaten israf bu. E beyefendi çağdaş adam olduğu için de dolaba konduktan sonra bir daha onları yemiyor. Artık oluyor çünkü. Peki bunları israf etmeyelim. Yiyince ne israf oluyor? Mide, bağırsaklar, sağlık, ibadet, şık görüntümüz. Şu fani dünyada bir Müslümanın sağlığı kadar kıymet edebilecek kaç milyon ton tereyağı vardır. Dünyanın bütün ineklerinin ürettiği tereyağı bir Müslüman'ın tırnağı eder mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi yıkmaktan daha tehlikeli görüyor bir Müslüman'ı öldürmeyi. İsraf etmeyelim haram. Neyi israf etmeyelim? Pekmezi. Ne olur? Ne olur? israf olursa elbette haram olur. Onu yiyince bu Müslüman hastaneye kalkacak ama Müslümanın israfı kaç varil pekmezin israfından daha basit görülebilir ki. Bu din konusunu, dinin bize öğrettiği, şeriatın bize öğrettiği ayarları zevkimize göre kullanmaktan başka bir şey değil. İsraf olursa olsun, Müslümandan değerli et de yok, baklava da yok, kadayıf da yok, günefe de yok. Hiçbir şey yok, hiç hiç hiç. Müslümandan değerli bir şey yok ki. Ve dünya ittifak etmiş ki bu yediğin fazlalık israf ama midenin israfı. E gerçekten samimiysen hem mideni israf etme hem de onu dolaba kaldır, akşam ye bir daha. Göreyim senin ne kadar sünnet etiryaki olduğunu. Allah için yapıp yapmadığını anlamış ol. Konumuz çok önemli bir konu. Ezariye rahmetullahi aleyh diyoruz ama bu ilaveleri de mecburen yapıyoruz. Fe amma'l haram ve şübhetu. Ne dedi? Haramdan ve şüpheden kaçacaksın dedi. Haram ve şüphe konusu yeni bir bölüme geçtik. Fe inne ma yalzemukel bahs anuma umur. Bu haram ve şüphelerden kaçın dedim ya üç şeyden dolayı sana kaçın diyorum diyor. Evvelua bunların birincisi hedar min cehennem. Cehennem ateşinden korkman gerekiyor. قال الله سبحانه وتعالى. Allah buyuruyor ki innelledine yekulun emvalel tema zulmen yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler innemaye yekulun fi butunim onlar karınlarına ateş koyuyorlar. Veseyse yaside unesayra ateşe girecekler onlar. Nisa suresinin 10. ayeti bu. Buradan haramlardan bir harama örnek verdi. Yetim malı değil. Ama yetim malı yemek haksız bir şekilde haramdır. O haramı biz burada örnek olarak gördük. Haram yersen ateş yiyorsun. Ateşten kork. Faiz de haram. Alkol de haram. Diğer haramların herhangi bir çeşidi. Vekale-i Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, küllü lehmin, herhangi bir et, nebete min sühtin, haramdan, süht haram demek, haramdan büyümüş et, fennâr-u evlâ ateş onun için daha uygundur. Bizim etlerimiz, doğduğumuzda, bir kiloydu et ağırlığımız. 10 yaşına geldiğimizde 40 kilo oldu. O etler neyle büyüdü? Aldığımız gıdalarla büyüdü. O gıdalar haramdıysa o geliştiğin pazuların, baldırların, yanakların ateş içindir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece ateşe dikkat edelim. Birincisi buna dikkat etmen lazım. Haram yerken, şüpheli yerken. Küçük bir dipnotu ilave ediniz siz. Konuyla ilgisi yok. Yetimin malından yemek demek... Yeğenlerini ziyarete gittin, sana çay sofrası kurdular, orada yemeyeceksin demek değil. Yetime babasından kalan maldan çalmak demek bu. Zulümle yiyorsun onu. Yoksa yetimlerin anası var, dedeleri var, onlara bakıyor. Sen de davet ettiler, çok mutlu oldu. Dayı, teyze gitti, yeğenlerini ziyarete, onlara bir çorba yaptılar beraber. O yenmez diye bir şey yok. O değil dediğimiz. Evet. Ve ikinci üç şeyden dolayı dikkat et demişti. İkincisi enne akil harami ve şubheti, Haram ve şüpheli şey yiyen matrudun. Kovulmuş insandır. La yuwaffaku lil ibadeti. İbadeti başaramaz. Demek ki ibadetten zevk alamıyorsan gıdaya dönmen gerekiyor. İz la yasluhu illa Allah'a ibadet, hizmetullah, Allah'a itaat etmek, ibadet etmek demek. Allah'a ibadeti ancak tertemiz olanlar muvaffak olurlar. Namaza duruyorsun, namazda hemen esneyesin geliyor, kaşınasın geliyor, unuttuğun her şey aklına geliyor namazda. Anahtarı nereye koyduğunu unutuyorsun, namaz kılınca hemen hatırlıyorsun filan yere koydum cep telefonuna şifre koymuştun unutuyorsun namaz kılarken aklına geliyor namaz namaz değil ondan peki neden bu oluyor gıda sorunu gıda sorunu fukultu ene ben diyorum ki gazalemiz diyor Eleyse Allahu Teala, kad mena'a al junuba min al duhuli ila beytihi ve al an Allah cünüb insana, mescide girmeyi, beyt Allah'ın ca mescidi, cami demek. Camiye girmeyi yasaklamıyor mu? Abdest olmayana da musafa tutmayı yasaklamıyor mu? Yasaklıyor. Örnek veriyor şimdi. Kale azze min kailin. Yüce Allah ne buyurdu? Ve la cünüben illa abiri sebilin hatta Nisa suresinin 43. ayeti cünüp olan da gusledene kadar camiye girmesin. Ancak zorunlu bir transit geçişi olabilir. Ula su iller <gülüyor> mutahharun Vaka'a suresinin 79. ayeti abdesti olmayanlar tutmasın Kur'an-ı Kerime. Ee, şimdi örnek veriyoruz değil mi? Yani cünüp olan, işte estağfurullah, e, gıdasında haram ve şüphe olan kovulmuş tiptir diyoruz. Şimdi buna bir açılım yaptı cünüp ve abdestsizle ilgili hükmü dile getirdi. Mea ennel cenabete vel hadese emrun mubahun. Halbuki cünüplük veya abdestli olmamak mubah bir meseledir. Yani cünüp insan gavur değil. Cünüp abdest alıncaya kadar belli yasakları var ama cünüplük bir suç değil, abdestsizlik bir suç değil. Fe keyfe bimen hu munghamisun fi kadiril harami? Vunajaseti supti ve şübheti, yani cünüplük ve abdestsizlik aslında bir bela, suç olmadığı halde camiye girme diyorsa Allah, musafıma tutma diyorsa, haram pisliğine batmış, şüpheli pisliklere bulaşmış bir insan daha yüksek derece olan ibadetleri nasıl becerir? Sorumuz bu diyor meta duyulur ila hizmetillahil aziz ve şerif Allahu teala itaat onun yüce zikrini yani Allah'ın adını ibadet olarak anmayı nasıl becerebilir bu kella fela yekunu zalike asla bunu başaramaz asla olmaz böyle bir şey haram çünkü dış kirliliktir cünüplük gusülle gidiyor içi haramlarla pislenmiş birisi Camiye girse bile ibadet dünyasına giremez o. Ve kala Yahya ibn Mu'adin, Mu'adin er-Razi, rahimeullah diyor ki: "Ataa'atu mahzunatun fi hazainillah." Allahu Teala taat ta yani taat ne diyorduk ibadetler Allahu Teala'nın hazinelerinden bir hazinedir. Ve miftahuha bunun dua, anahtarı duadır. Ve esnanu'l halal o anahtarın dişleri de helallerdir. Ve in fe ida lem yekun Anahtarın dişleri yoksa düz bir demirse fe la yanfatihu'l bab, kapı açılmaz. Ve ida lem yanfatihi babu'l hazaneti. Hazinenin kapısını açamıyorsan keyfe-i yusalu ila ma ta'ati. Onun içindeki ibadetlere nasıl ulaşacaksın dedi. Üçüncüsü ve thâlusü. Üçüncü neden? Haramlardan kaçman lazım, şüphelerden kaçman lazım. Enne âkilel harami ve şübheti. Haram ve yiyen mehrumun min fi'lil khayri. Hayırlı iş yapamaz. Ve nittefeke fi'lu khayrin bir iş hayırlı bir iş yapıyor görünse bile fevva marduudun aleyi o ondan kabul edilmez ki reddedilir. Gayr umakbulun minhu ondan kabul edilmez. Faiden la ykonu lehu min zalik illa alana ve kedd ve shurul vakt. O hayır iş yapıyorum derken ona sadece yorgunluk kalır, vakit harcamak kalır, başka bir şey kalmaz. Kana sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kem min qaimin. لَيْسَ لَهُ مِنْ كِيَامِ Nice gece teheccüde kalkanlara, kaim gece teheccüde kalkan demek. Kıyam, e, nice gece kıyama teheccüde kalkanlar vardır ki uykusuzluktan başka bir şey kalmaz ona. وَكَمْ مِنْ سَائِمٍ Nice oruç tutanlar vardır. لَيْسَ لَهُ مِنْ سِيَامِ اِلَّا Oruçtan ona sadece açlık ve susuzluk kalır. Ne demek? Yani sevap kalmaz demek? Neye örnek veriyor hala? Haram yiyen birisi iş yapsa, hayırlı bir iş yapsa bile ona fiziki yorgunluğu kalır, ecir kalmaz. Ve'an İbni Abbas radıyallahu anhuma kale, Abbas radıyallahu anhuma, niye radıyallahu anhuma diyoruz? Babası da sahabi çünkü. Sadece kendisi sahabi ise mesela Ömer radıyallahu diyoruz. Babası da Müslüman ise, sahabi ise, İbni Abbas gibi Allahu anhuma diyoruz. La yekbelullahu salat emri'in ve fî cevfihi haramun. Midesinde cevf, iç boşluk demek mide. Midesinde haram olanın namazını Allah kabul etmez. Fehâzihâzih, işte bunu anlasa. Ve emmâ fudulul halal. Birinci noktamız, Neydi? şüphelerde ve haramlardan kaçmak ona bir demiştik. Fe emmel haramı ve şübetü diye onu bize açıklamıştı. Wa emme fudulul halal. Helal'in fazlalığı. Şimdi takıldığımız nokta bu. Bir kilo kaşar yiyerek bir yerden kalkma hastalığını anlatıyor. Bir toz sana yeteceği halde 8 toz yemeği anlatıyor. Anlattığı bu şimdi. Vamma fudulul helal, helalın aşırısı, fi inno aafetul übäd, ibadet edenlerin kulların belası budur. O beliye tu ahlil bütün gayret edenlerin, gayretkarların sıkıntısıdır. Ve inni teamel ben düşündüm kazâli olarak. Fa vajettu fi 10 aafetin 10 bela gördüm bu işte. Hünn usulun fi hada şâni. Bu işin başı bunlar. Tekrar çok önemli bir noktaya geliyor. Şimdi Gazali 900 sene önce yazdı ama bugünü anlatıyor. Yorulana kadar yiyen nesli anlatıyor. Yemekten çenesi yorulana kadar anlatıyor. Sabahtan akşama kadar sakız çiğeni anlıyor. Masasında meyve suyu bekleyen her nefeste bir meyve suyundan bir dilim alanı anlatıyor. Sabah bir kahvaltı, 10'da çay molası, 11'de yemek arası, 12'de yemek diyen nesli anlatıyor. Tedavi hariç tabi. Doktorlar 6 öğün yemek yiyeceksin dedi filan. Ayrı hastalığı konuşmuyoruz. Sağlıklı, aklı ve midesi sağlıklı insanı, genci konuşuyoruz. On bela gördüm bu fazla yeme tutkunluğunda diyor. İnşaallahu teala, Allah'ın lütfu ve keremiyle şüphesiz becerip, şu helalin abartısından fazlasından ve zararlısından korunmak için 10 gerekçe sayacak bize. İnşallahü teala bize de ders olacak. El ula birincisi en nefi kesratil ekli çok yemekte kasvet'el kalbi ve dehabu nurihi Kalp katılığı ve kalbin körlüğü vardır. Çok yersen. Ruhiyani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neukale. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, söyleniyor diyor, rubiye rivayet ediliyor, söyleniyor sözünden bu sözün kaynağını bulamadım da demek istiyor. Ama duymuş bir alim olarak yani bir hadis gibi değil veya değerli bir söz gibi dinleyebiliriz. Efendimiz buyurmuş ki, لا تُمِيِّتُ الْكُلُوبَ بِكَسِرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ çok yiyerek çok içerek kalpleri öldürmeyin. Fenler kalbe yamuğu, kez zırği idare keser. Alelme bitkiye çok su verildiğinde bitkinin çürüdüğü gibi kalp de çok iyince çürür. Tabii ki buna en iyi örnek evde beslediğiniz çiçektir. Çiçeğe günlük bir fincan su verirsin, neşelenir. Daha çabuk büyüsün diye her gün bir bardak su dökersin, bir hafta sonra çürür. Kalp de böyle olur diyor. Bu söz ve lakin şebbah olarak bazı salihlerden bazıları bunu şöyle benzetir: "bi anne miğdete miğde kel kideri bir tencere gibidir. Tepet el kalbi tuğla tağli, tepet el kalbi tağli. Ve bukarı yırteğe ona, fakıstre bukarı tukderi ve tuxhmu tencerenin ateşin altında kaynarken üstünden buhar çıkıyor ya bazı sariler demişler ki buna benzeterek mide altta kalp yukarıda az sola doğru kayarken yukarıda mide altta kaynadıkça buhar çıkarıyor diyelim yani tencereye benzettik ya o buhar değil de tabi basınç yapıyor ayrı bir mesele ee, o buharı çıktıkça çıktıkça tencerenin kapağı ne oluyor? Kararıyor. Ya da buharcıklar e, oluşuyor kapağında. Ya da e, te, yeme mutfağın üstündeki o e, yemek kokularını alacak olan e, vastasın ya da işte oradaki filtrenin. Bir ay sonra bakıyorsun her tarafı yağ kaplanmış. Mutfağın kızartma yapınca her tarafı yağ oluyor. İşte mide de çok çalışınca yemek yemekten üstteki kalbi sürekli kirletiyor, karartıyor diyor. Teşbih ama bu. Teşbih. Birincisi buymuş. Vesaniyet. İkincisi enne fi çok yemenin fitnetel a'dai, Ağzalara, organlara fitnesi var. Kışkırtıyor organları ve heyceha ve hareketlendiriyor. Ve inbiate'a lil fuzul fesade. Onu bozgunluğa ve fazlalığa teşvik ediyor. Ve inn ra jil ida kana çocuk aç olduğu zaman insan aç olduğu zaman az bir açlığı olduğu zaman işte hetainuhun nazar ila mala yani min haramin avfudul az bir açlığı olduğu zaman insan batıran yani biraz demek aç olduğu zaman gözü harama fazlalıklara doğru kayar. Udunu el istimaiyle yok bunu az demeyelim. Fena rujle idakane şebane batıran yani tam dolu tam dolu olduğu zaman insanın midesi işte etaynu nazar ile mala yanihi min haramine ufudulin kendisi ile ilgili olmayan haramlara ve fazlalık işlere doğru Arzusu başlar gözünün. Vel uzun kulak il istima'i ileği çok dinlemek ister. Vel lisânu dil et çok konuşmak ister. Vel farcu cinsel organı eşşehvete lehu, hemen şehvetlenir. ve râculu el riclu el meşye ileyhi, ayakları yürümeye koşacak. Ve inkâne câihan halbuki aç olsaydı fetekunul aza kulluha saakiten hadiaten her organ sessiz bekleyecekti bir kenarda la tatmahu ila şey'in minha ve böyle bir şey istiyor olmayacaktı bunun en türkçesi ne biliyor musunuz aç ayı oynamaz diyorlar ya aç ayı oynamaz aç göz de şehvete takılmıyor demek onu demek istiyor yani tescunu falâ tutalabuk ebşeyin. Önü şebegâwa Yani senin miden açsa diğer organlar göz, kulak, haram işleyebilecek organlar bu sefer tokluk gösterisi yapıyorlar. Bir şey istemiyorlar. Mide tok olunca onlar acıkıyor, görmek istiyor, tutmak istiyor, yürümek istiyor. Evet. Ve cümle emri bunun özeti şudur: "Anfaalı Rəjül ve akwalu, ala hasbi tağamı ve Adamın ya da insanın sözleri ve davranışları yediği içtiğine göredir. İndekel haramu harcel haram. İnsana haram giriyorsa haram çıkacak eylem olarak. Ve indekel fudulu fazlalık yiyorsa harcel fudul fazlalık çıkacak ondan. Sanki yiyecek bezrul ef'ali, bezr tohum demek. İşlerin tohumu gibidir. Vel ef'alu nebtün tebdû minhu. Eylemler de o tohumdan biten bitki gibidir. Ve üçüncüsü, en fî Çok yiyenin kılletül fehmi vel ilmi. Anlayışı ve ilmi az olur. Ve innel fitnete tuzhibul fitnede çünkü tokluk akıllılığı giderir, düşünceyi giderir. Ve la dar, ve la dari daraniyu r-rahimullah darani güzel diyor. Hayatu kâl ida arat hajte min hawajid dunya ve alaĥiret. Dünya ve ahiret işlerinden bir işi görmek istiyorsan fele tekul hatta taqdiha. O işi bitirene kadar yemek yeme. Fe innel ekle yukay yugayrül akıl, Çünkü yemek yemek aklı tüketiyor. Ya da aklı değiştiriyor. Ve ha da emrun zahirun alimehu men Bu çok açık bir şeydir. Deneyen bunu bilir. diyor. Ve rabi'atu dördüncüsü. Neyin dördüncüsü? Fazla yeme içmenin on sorunu var, on afeti var demişti. Bunların dördüncüsü en nefi kestratil ekli kelle ibadeti. Çok yemek yemek az ibadet yapmaktır. Lénnou ıda ekser al insanu ekle insan çok yediği zaman sakule bedenu vücudu ağırlaşır ve galbetu ayna gözleri çökmeye başlar ve fetorat ağıbağı organları halsizleşir, فَلَا şey مِنْهُشَيُّ bir iş yapamaz olur, ve işte hede istiyor, gayret ediyor olsa bile, اِلَّا الْنَوْمَى sadece uyku, uyku serbest, çok yedin mi uyku serbest, كَلْ <kel> ج۪يفَتِ <cifetil mulkati> bir kenara atılmış leş gibi olur bu sefer, bu benzetme biraz ağır tabi, yani ama övlenleyin şöyle tıka basa börek, üstüne ayran, Üstüne güzel bir haşlama. Üstüne bir de lahmacun. Yedikten sonra yarım saat geçmeden tam Gazali'nin halinin dediği gibi bir kenara atılmış leş gibi oluyor insan. Yürü desen yürümüyor. Koş desen koşamıyor. Şu filmi izle desen film bile izleyemeyecek. Gözleri kapalık çünkü. Allah rahmet etsin. tesbihi çok güzel. وَلَكَدْ قِيلَ اِذَا كُنْتَ بَطِنًا عد نفسك zeminen, بطناً göbekli demek. Göbeği şişmiş. Eğer sen göbekliysen kendini yatalak kabul edebilirsin diye bir atasözü varmış. Göbekliysen yatalaksın. Ve lakat zikra an Yahya aleyhissalatu vesselam. Yahya aleyhisselam'dan nakledilmiş. En neyli ise bedalehu ve Bir gün Enle ibli ise bedele iblisi görmüş. Yahya Aleyhisselam peygamber tabi nasıl gördüğünü bilmiyoruz. Elinde çatal kaşık varmış ve aleyi ya da üstünde çatal kaşık varmış. Mealik çatal kaşık demek. Fakale o Yahya Yahya Aleyhisselam ona demiş ki iblise mehzi nedir bunlar demiş. Yani ne bu çatal kaşık? Fakale hadi şahvatüllati acidu bha beni Adem Bunlar Adem oğlunu av gibi yakaladığım benim şehvetlerimdir, çatal kaşıklar. Kale Heltecüdü liya fiha şeyen. Peki benimle ilgili bir şey görebiliyor musun? Demiş ona Kalele illa annek şebiğ, illa annek şebiğte zat leyleten, fathkallnaka anis salati. Demiş ki şeytan, yok. Bir kere sen çok yemek yemiştin de o gece namazı sana zor kıldırtmıştık biz. Yoksa senin bu çatal kaşıkla işin yok. Bir kere olmuş ama. Yahya yani aleyhisselam yakalamış. Fekale Yahya aleyhisselatü vesselam, La ceramu enni la eşba'u ba'daha ebeden. Madem öyle ben de bir daha doyasıya yemem demiş. Fakale İblis, La ceramu enni la ansahu ba'daha ahaden ebeden. O zaman ben de kimseye bir daha bu nasihat yapmam bu sırrı verdim sana. Sen ne güzel hep çok yiyecektin. Gece ben namazı zorlaştıracaktım sana. Demiş. <gülüyor> Şimdi Gazali diyor ki ya sen düşünsene bu hayatında bir gece bir kere çok yemek yemiş birisi Hay aleyhisselam. Onun için böyle olduysa Fekeyfe bimen la yecu'u fi umri leyleten vahideten Sümme yetma'u fil ibadet Hay aleyhisselam bir kere doydu hayatında da. Böyle oldu. Bir kere aç kalmamış birisi için neler oluyor düşünebiliyor musun? Bir kere aç yatmamış. Yayı Aleyhisselam o, bir kere doymuş, namaza zorlanmış o gece. Teheccüde tabi, sabah namazına değil. Bir kere aç kalmamış bir insan bir de ibadet edeceğim diyor. وَقَالَ السُّفِيَانُ الْتَّوْرِي رَحِمُ اللّٰهِ ibadatu حِرْفَتٌ İbadet bir meslektir yani bir sanattır ve hanu tuha onun yeri iş yeri de halvettir. yani Allah ile baş başa kalmaktır ve aletuha elindeki aleti de el mecayatu yani aç kalan ibadet mesleğini becerebilir yalnız şunu unutmayalım Ezali burada açlık derken Süfiyanı Sevri rahmetullahi aleyhi, Açlıktan söz ederken böyle bitmiş, şekeri sıfırlanmış insanı kastetmiyorlar. Doyasıya ye yememiş insanı kastediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ademoğluna birkaç lokma yeter. İlla yiyecekse üçte bir katı, üçte bir sıvı, üçte bir boş olsun midesi buyuruyor. Bahsettikleri açlık bu. Fazla dedikleri de bundan fazlası. Ortalama Böyle yetişkin bir insanın midesi 3 kilo herhalde, kaba saba. Demek ki bir günde insan katı yiyecekler 1 kilo, sıvı içecekler 1 kilo, gerisi boş olmalı, genel ölçü. Şimdi belli sağlık, tansiyon ve benzeri sorunları olanlara, mesela 2 litre su içeceksin diyor doktor, bunu yemekten kısmak lazım. Yarım kilo yemek, 2 litre su o zaman. Çünkü midede boş yer. Mesela boş yer neye kastediyoruz? Bir tabak daha fasulye geldi. Çok rahat onu da yiyorsun. Kusacak gibi olmuyorsun. Demek ki boş yer var midede. Sofradan bu şekilde kalkmayı kastediyorlar. Yoksa 15 gündür hiçbir şey yemiyor. Bu intihar. İntihar haram. Elini kaldıramıyor. O haram o düzeye gelmek. Kavramları iyi anlamazsak yanlış sonuçlar çıkarırız. وَالْخَامِسَتُ Beşincisi enne fî kessetil ekli çok yemenin fakte helâvetil ibadeti. ibadetten tat almaya zararı var. Onu kaybettim. Evet ibadet yapıyorsun ama tadını alamıyorsun ibadetin. Tabi burada küçük bir çizgi çizelim. Demek ki ibadetten tat almak diye bir şey de var. Yani birileri akşam iftara gitmekten tat alıyor. Arkadaşlarla buluştuk ne güzeldi diyor. Biri de Allah için oruç tutmaktan tat alıyor. Namaz kılmaktan tat alıyor. Sadaka vermekten tat alıyor. Nafileden tat alıyor. Bir tat almak diye bir şey var. Dua etmekten tat alıyor. Bu, bu bir seviye meselesi şüphesiz. Kale Ebu Bekir'in Sıddik radıyallahu anh, radıyallahu anh buyurdu ki مَا شَبِعْتُ مُنْدُ Müslüman olalı beri hiç doymadım. Li ecide halavete ibadeti Rabbi. Rabbime ibadetten tat almak için. O ma ravitu mundu eslamtu ihtiyakan ila liqa'i Rabbi. Yani doyasıya kana su da içmedim Rabbime ihtiyakından dolayı. Onunla buluşmak istiyor çünkü. Ve hadi sıfatul mukeshfine. Yani belli sırları keşfetmişlerin sıfatları bunlar. Mükerrefin yani Ebubekir radıyallahu anh gibi başka şeyler görüyor. Biz bakıyoruz ekmeğe mis gibi diyoruz. O bakıyor ekmeğe cennettekine engel mi diyor. Başka şeyler keşfediyor. Keşif sahipleri radıyallahu anhum cem'an ve kani Ebu Bekir radıyallahu anh mukashifen. Ebu Bekir belli şeyleri keşfetmiş birisiydi. Bu ileyh işareten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi kavli Peygamber sallallahu aleyhi sözünde buna işaret var. Ma faddalukum Ebu Bekir bi faddin bi fadl-i savm ev Bekir sizin üstünüzde fazla bir namaz yani diğer insanlardan daha fazla bir namaz, daha fazla bir oruç yapmıyor. وَإِنَّمَا هُوَ بِشَيْءٍ وَقَرَ ف۪ي صَدْرِهِ Ebu Bekir'in göğsünde başka şeyler var. Ne var? Derin dünyalar görüyor Ebu Bekir. Buradaki tabii e, uyduruk kerametler falan değil. Ebu Bekir kafası bu. Acıdan başka bir şey hissediyor. Yemekten başka bir şey hissediyor. Bunu nerede gördük? Ebu Bekir'in bakışını rolüya Allah'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün Ebu Bekir radıyallahu anh herkes gibi ağlamadı. Sen ya Resulallah deri iken de güzeldin, ölü iken de güzelsin dedi. Kefenini olacak şey yüzüne kapattı. Şimdi gelin Müslümanlar İslam dini ne olacak onu konuşalım dedi. Ebu Bekir farkı. Göğsünde başka şeyler var Ebu Bekir'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'den daha fazla kainatta birisinin sevdiğini söylemek mümkün değil. Kimse mümkün değil. Onun kadar sevemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit bu sevgiye. Ama o gün o mübarek cesedi sevdiği peygamberi bıraktı. ne olacak onunla uğraştı. Keşif farkı bu. Keşif farkı. Herkes onun mağarada, Yılanlara nasıl ayağını koydu da peygambere eziyet etmesin diye düşün diye takılıp kalıyor. O gün gösterdiği keşif kabiliyeti bambaşkaydı. Allah ondan razı olsun oldu da zaten. وَقَالَ الدَّارَانِيْ اَحْلَى مَا تَكُونُ الْعِبَادَةُ اِذَا الْتَزَكَ İbadetin en tatlı anı karnım göğsüme yapıştığı zamandır. Tabi karın göğse yapışmaz arada bir sürü organlar var. Ama bu neyi kastediyor? Yani o kadar aç kaldım ki sanki e, karın e, yapıştı. Yani ben artık sırtımla karnım bir araya geldi. Böyle göğsü, karnı hepsi büzüldü gibi mecazi anladım. Yani tekrar söyledik. Şekerin düştü. Camiye giderken caminin önünde yıkılıyorsun. Bu yok. Bu açsan yiyecek bir şey olmazsa var. Asıl kasıt ne? Tıka basa yememek, helali fazlalaştırmamak ölçüsü. Ve seadisiyeti altıncısı, neyin altıncısı? Fazla yeme içmenin sakıncalarının. en nefi, khatara'l vuku'i fî şubhati vel haram. Çok yedikçe şüpheli şeylere, haramlara daha fazla düşüyorsun. Şimdi dikkat edin. Alim ne demek? Bakınız şimdi. Ne sayıyoruz biz? karnımızın korunması ile ilgili kuralları söylüyoruz. En başta iki şey söylemişti. Birincisi fealeike iden bi siyanati yani haram ve şübbe. Haramdan ve şüpheden kaçınacaksın demişti. Bir numara neyi iseydi haram, İki numara şüphe. Şimdi burada 6. da diyor ki en nefihi khatarü vuku'i fi'ş şübbe ve'l harame. Şüphe ve harama düşme ihtimali yüksek diyor. Haramla şüphenin yerini değiştirdi. Haram yemek diye bir uyarı yaptı bir numaraydı haram o zaman. Helal yerken şüpheye düşersin dikkat et diyor. Çünkü şimdiki bölüm fuzuli çok yemenin sakıncalarını konuşuyor. Altıncı sakıncası helal yiyerken fazla gidersen ilk durak haram değil şüphedir. Zaten helal yiyorsun çünkü. Bu gelişigüzel kitap yazmadığını kelimeleri dikkatlice seçerek oturttuğunu gösteriyor Gazali'nin rahmetullahi aleyh. Hem helal yiyorsun, helalden fazla yiyorsun derken hemen karşına domuz eti çıkmıyor. Alkol çıkmıyor. Ama sağlığın açısından, ibadetin açısından, elde edilişi açısından, üretilişi açısından, tüketilişi açısından şüpheli şey daha önce karşına çıkıyor. Evet. Bu bir dipnottu tabii, burada yok. En nefi katara'l <gülüyor> vuku'en fi şübeti vel haram. Şüphe ve harama düşme tehlikem var. Li ennel halale la yetiki illa kutan. Çünkü helal kud günlük yiyecek olarak sana gelecek. Ve la <gülüyor> gadı rawayna anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet var. İnnel halâle lâ yetîke illâ kûten. Helal kadar. Kût insanın azığı demek, gidecek kadardır. Ve haram yetîke cuzafen cuzafen. Haram bol bol gelir. Bol bol gelir. Buradan bir nokta koyacağız çok önemli bir nokta hem de. Allah mezaliye rahmet etsin. Bu narı düşünmemize vesile oluyor. Şimdi bakınız. İnsanlar daha takvayken sofralarına üç çeşit yemek koyamıyorlardı. Şimdi insanlar takva kelimesini takvimden çıkardılar. Takva diye bir şey yok. Sofrada üç çeşitle kahvaltı yapan diyor. Üç çeşit nedir ya? Ekmek çeşit tabii. Peynir çeşit, zeytin. Bunlarla kahvaltı yapalım. mı? Çocuklar sofraya oturmaz zaten. Onun değişik değişik parçaları 7-8 çeşit olacak. Tuz hariç, su hariç, gerisini saydığımızda çeşitler bol bol gelmesi haram şüphesini beraberinde getiriyor. Ama haram derken çalmayı haram diyoruz. Üretiliş tarzını haram diyoruz, elde ediliş tarzını haram diyoruz, tüketiliş tarzını haram diyoruz. Haramın çok çeşitleri var. Peynir haram olmaz. Ama omuz sütünden yaparsın haram olur. Çalarak peyniri alırsın haram olur. Doktor beyaz peynir yemeyeceksin yoksa sen kanser olursun misal dedi haram olur. Haramın çok çeşitleri var alternatifli düşünüyoruz. Ve sâbi'atü yedincisi. Neyin yedincisi? Helalde aşırı gitmenin sonuçlarının yedincisi. Enne şu: şûlel kalbi vel beden. Kalbi ve bedeni meşgul ediyorsun. Bi tahsili evvelen. Önce onları elde etmek için. Tahsil elde etmekte. Elde etmek. O bi tehiyeti saniyen. Sofrayı kurmak için hazırlık için. Sunne bir ekli hisali sen üçüncü olarak da onların yenmesinde meşguliyetim var. Sunne bir ifraqihi ve takallus minhu rabean. 4. olarak da mide onları hazmetcek, dışkı olarak dışarı atacak. bir selameti minhu zararlarından korunmak için hamisen <gülüyor> 5. olarak. Yani yemek yerken kalp ve beden 5 kademede meşgul oluyor. 1 yani zihin olarak, mide olarak, beden olarak. Birincisi ya peynir alayım diyorsun. İkincisi peyniri sofraya getiriyorsun. Üçüncüsü yiyorsun. Dördüncüsü mide hazmetsin diyorsun. Beşincisi tuvalete gitmek istiyorsun kurtulayım diye. Bunların hepsi bir süreç. Ama hiçbirini düşünmüyoruz yerken tabii. İyice mide şişip nefes almaya mecal kalmayınca, dalak böbrek büzülmüş mide şişince, yani kan devri yapamıyor böbrek, kan süzemiyor çünkü mide sıkıştırmış onu koca şişman adam uçakta koltuğa sığmadığı gibi mide de kocaman olunca içeriye sığmıyor. Bir yer organları kalbi sıkıştırıyor. Bu sahnelerin hepsini tasavvur etmemizi istiyor gazale. Çok yemek yemeyi tasarladığımız zaman. Bi entep du'a minu afatun fil beden bel afatun ilalun yani burada bir afet değil bu. Afetler var ya. Çok afetler, çok belalar var çok yemede. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aslu kulli da'in her hastalığın başı el beradetu oburluktur. El yani et tuhamatu. Tuhama oburluk demek. Oburluk. Ve aslu kulli da'in de aslu devain her ilacın her tedavinin aslı da el ezmedu, yani az yemektir. El ezmedu, el cua vel himyede. Himye, Arapça bir kelimedir. Himye, diyet, bugünkü diyet dediğimiz şey. Yani yemeği sansürlü yemek. Ve an Malik İbni Dinar'ın ennehu kâne yekûlu, Malik İbni Dinar <gülüyor> derdi ki, Ya ula, hey millet! لقد اختلفت الى الخلاء حتى استحيت Rabbi ve وملائكيه اختلفت الى الخلاء خلا تواليت تواليتي her gittiğim geldiğimde Rabbimden ve meleklerden haya ettim ben hep fe fe ya ليت ان الله جعل رزقي في حصاة امصها ki Allah'tan yahu çakıl taşlarını yalayarak karnımı doyurmayı bana nasip etse de hiç tuvalete gitmesem Düşünmüş. Yani tabi ki bunu nasıl anlayacağız, bu hayatın neresine oturtacağız bu kadar şımarıklıktan sonra bilmiyorum. سُمَّ فِي هَذِي الْجُمْلَةِ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا وَالطَّمَعِ فِي النَّاسِ وَتَضِّيْعِ الْوَقْتِ بِسَبَبِ كَسْرَةِ الْاكْلِ مَا لَمْ يَخَفْ Bu konuda, fiyazil cümleti bu yedinci maddede saydı diye dört beş felaket var. Bir de dünyalık peşindesin. talep bu dünya. İnsanlardan bir beklentin var. Vakit harcıyorsun çok yiyip içtiğin için. Bunları söylememede gerek yok. Demek altıncısı dünyalık peşindesin. Bu yedi maddenin içinde beş madde sayı diye gizli altıncısı var. Dünyalık adamsın sen. Çünkü döner elde etmek istiyorsun. Haşlama yemek istiyorsun. İnsanlardan bir beklentin var. Ve vakit harcayan bir insansın yemek için. Vesseminetu 8'incisi ma yanalu fi umuril ahireti ve şiddetisekeratil maut. Ahiret konusunda bir sıkıntı olacak senin. Ölüm sekeratı. Sekerat nedir? İnsanın son dakikaları demek. O andaki sıkıntıları düşün çok yemek yediğin için. Vuruye fil Bazı haberlerde yani Duyduğumuz bilgilerde dendi ki enne şiddete sekeratil mevti insanın son anındaki sıkıntılar ala kadri lezzatil hayati. Hayatın tadını tattığına göredir. Femen eksera fi minhada eksera lehu uksiyer eksera lehu mintilke. Kim dünya hayatında lezzeti, tadı, tat peşinde olmayı artırdıysa ölürken ki o sıkıntısı da artacak. Çünkü bir dilim ekmekten kopup ölüme gelen bir dilim kekten kopup gelenden daha rahat. Bir dilim kekle yaşayıp da ölen bir but koca eti yiyip yaşayandan daha rahat. Ne kadar çok sıkıntı ölüm sekeratı o kadar sıkıntı demek oluyor. وَالتَّاسِعَةُ ve dokuzuncusu نُقْسَانُ السَّوَابِ fil الْعُقْبَى Ukba, ahiret demek. Ahirette sevabın az olacak. قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى اَذَيَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا Ahkab suresinin 20. ayeti. Siz dünya hayatınıza bu iyilikleri tüketmiştiniz diyecek. Müşriklere tabi bu diyecek ama müminle de denir. Küfrani nimet yaptıysa, nimetlerin şükrünü yapmadıysa. فَاِلَّ çünkü ma ta'khudu min lezzati dunya yankusu leke min lezzati ahireti dünyadan yedikçe lezzetleri midene indirdikçe ahiret lezzetlerin senden eksiliyor. Ve li hadal bu anlamda Ruviye enallahu teala lemma aradad dunya ala nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada deniyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah dünyayı sunduğunda al dünya senin olsun dediğinde <gülüyor> ahiretinden bir şey kısmayacağım sana dünyayı verirsem hani hep duyuyoruz ya dağları altın olarak eritip önüne koyayım Allah buyurdu peygamberine peygamber efendimiz istemedi ama o arada dünyada sana her şeyi verirsem dağları ahirette kısmayacağım senden dediği halde kabul etmedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fazileti de burada zaten büyüklüğü de buradan geliyor Xssc'u bıdalcı, f'de'le'le'ne lğri'nuksan, illa' Yani efendimiz sadece, özellikle sana dünya'da her şeyi verirsem ahirette kısmayacağım sevabından efendimize mahsustu. Bundan anlaşılıyor ki dünyada çok şey verdiği kulu bir ihtimal ahirette az bulacak. Neden şükredemeyecek belki çünkü. Neden fazla iş yapamayacak çünkü. Çok sofraya oturan çok seccadeye geçemeyecek ondan dolayı. Ve la Khalid ibn walid denir ki bu çok müthiş bir kıssa aman bunu dikkatle dinleyin. Bu meselenin özeti bu. Khalid ibn Walid, Ebu Amr ibn Hattab radıyallahu anh'a, Ömer bin Hattab bu etmiş kendisine. Ve hayye lehu taamen. Ona da bir sofra kurmuş. Hayye Hazırladı. Ona bir daha sofra. Kale Ömer, bunu mu yiyeceğiz? Demiş sofrayı görünce. Femâ lil fukarâil muhâcilin ellezine mâtu velem yeşbi'û min hubzi şe'irin. Bu sofrada biz bunları yersek, Allah'ın muhacir kulları arpa ekmeği bile bulup, yiyip doymadan gittiler bu dünyadan. Biz ne yaparız Halid demiş. Yani sofrada kim bilir Neler vardı zannediyoruz biz şimdi. Kale Halid, levmul cennetü ya emirul müminin. Onlar da cenneti buldular ya emirul müminin demiş. Fekale Ömer, de Ömer de demiş ki, le'in Fazu bil cenneti. Onlar cenneti kazandılarsa, Fazu bil cenneti, cenneti Faze fûzu kazandı demek. Ve kâne hâdâ hazzunâ mined Dünya. E o zaman, onlar cenneti kazandısa bize de bu sofra geliyorsa biz dünyayı aldık. Onlar cenneti aldı demektir. Fakat ba'nu minna buunen mubiyen. O zaman aramız çok açıldı muhacirlerle. Yani onlar cennet, biz dünya derken o zaman farklı ortamlara düştük. Waru'ye nu amara radıyallahu annu denir ki Ömer bir gün susamış, feda su getirin bana demiş. فَاَطَاهُ رَجُلٌ اِدَاوَةً ف۪يهَا مَاُنْ نُبِذَ ف۪يهِ تَمَرَاتٌ Bir kapla ona su getirmişler, içine de birkaç tane hurma atmış. Bardağın içine hurma atmıştı veya tas neyse, tatlansın su diye. فَلَمَّا قَرَّبَا عُمَرٌ مَنْ مِنْ ف۪يهِ e, bu ağzına onu getirdiğinde Ömer وَجِدَ الْمَاءَ بَارِدَنْ hulvan. baktı ki soğuk ve tatlı bir su فَاَمْسَكَ وَقَالَ tası bırakmış demiş ki اوو اوو اوو demek فَقَالَ الرَّجُلُ adam demiş Vallahi مَا أَلَوْتُهُ هَلَاوَةً يَا yani ben buna hurmak atmıştım tatlı sudur yani o da zannetmiş ki Ömer bunu beğenmedi ve قال عمر رضي الله İşte onun için içmiyorum bunu." demiş. "Vayhık! Yazıklar olsun sana. Levle'l Bizim ahiret hasretimiz olmasa biz de sizin gibi tatlı su içmesini bilirdik." demiş. Demek ki bir hasret var. O hasret nedir? Ahiret ve cennet hasreti. Onun da bir bedeli olması gerekiyor. O bedeli Ömer bu şekilde yaşıyor vel aşir vel aşiratı onuncusu neyin onuncusu helalden bile seviyeli gitmenin onuncusu el habsu vel hesabı bekletileceksin hesap göreceksin vel lovmu ve teayyiru fî terkil edebi fi ahdil fudul ve talabî şehevâd el lovm kınama ve teayyir ayıplama kınanacaksın ayıplanacaksın fî terkil edebi edep kurallarını açtığın için fi ahz fudul fazla yiyerek içerek o taleb-i şehvetin peşinde koşarak fe innet dünya halaluhâ hesabun dünyada bunun altını çiziyoruz çok güzel bir kural fe innet dünya halaluhâ hesabun ve haramuhâ ikabun ve zînetuhâ ila tebâbin dünyanın Helali hesaptır. Haramı cezadır. Dekoru da çürümektir. Yani tamam dünyada helal ama helalin hesabı var. Kaç lokma yedin sonra ne yaptın sorulacak. Haramsa otomatik ceza bulacaksın zaten. فَهَذِي جُمْلَةُ الْعَشْرَةِ Sana on tane şey söyledim. o اِحْدَهَا كِفَائَةٌ لِمَّنْ نَظَرَ fi نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ kendisini değerlendirebilen için bu 10 tanenin biri bile yeter. Veleylike ey güvenmiş değilydi. Ey müştehit yani gayret eden Müslüman bir ehtiyatılbelı fil kut, kut erzak yiyecek erzak konusunda sofra konusunda çok dikkatli ol. Ke ileta kafi Harrammin evşbein ki harama veya helal şüpheye düşmesin. felelze <gülüyor> mu kelada bu sefer azap seni bulur. bulur,ümme bir <gülüyor> yıkktiarı, ve bunun ardından ikinci tavsiyem de iktisar yetinmek. Yetin. Minel halali. Helalden yetin alama yekun uddatan ala, ala Allah ibadet kulluk yapacağın kadarıyla yetin. Fe fi bir belaya düşme. Fetebqa fil habs Habis ve hesapta kalırsın. Nedir hapis ve hesap? mahşerde beklemek. Hesap o buradaki hapishaneyi kastetmiyorum. <Sessizlik> Vallahu subhanahu yüce Allah veli yut başarının sahibidir. Burada durduk. Bu karın mide konusu devam ediyor. Vezalemiz bizi aldı bu sofraların üstünden. Kendi hayal ettiği sofraya götürdü. Tekrar vurguluyorum. Bu yemekle bir savaş yapılıyor burada ama açlık grevini tavsiye etmiyor. O değil. Çılgınca yemeği yasaklıyor. Bir Müslüman 20 tane çekirdek, 10 tane fındık yiyebilir. Doktor yasaklamadıysa ona. Ama bir torba çekirdek, bir torba Böyle yarım kiloluk torba fındık yemez. Bu abartı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ölçü koymuş. Mideni ölçtür. Sor doktora. İşte 70 kiloluk bir bedenim var. Benim midem ne kadardır? Sana ne derse üçte bir gıda, üçte bir sıvı, üçte bir boşluk. Bu sistemi oturttun mu gazalinin dediği budur. İnşallah biz de muvaffak oluruz. Velhamdülillahi rabbil alemin. Mmm.